Açık mi mimarlı? Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. Hazırlayanlar Hasan Cengereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Stüdyoda Meriç Öner'le birlikteyiz. Hoş geldin Meriç. Hoş buldum Yağmur. Sağlık Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner. Sevgili Meriç, bizim uzun süreden beri konuk almaktan son derece hoşumuza giden... ...Denizli'de <gülüyor> olsun, Ankara'da olsun, Ohdü'de olsun, Cengiz Bektaş yapılarında olsun... Çokça konuştuğumuz konuklarımızdan açıkradyo.com.tr adresinde kayıt arşivinden de geçmiş programları dinleyebilirsiniz. Zira salt araştırmanın da bünyesinde olan tüm bu yapıları yerinde görüp konuşup tartıştığımız tüm bu programlarla ilgili yeni açılan 13 Eylül tarihinde Salt Galata'da açılan işveren sergisiyle ilgili konuşacağız stüdyoda. Teşekkürler tekrar geldiğin için. İşveren sergisi uzun bir süreden beri de gündemimizdeydi. Açılacak mı? Ne zaman açılacak gibi. Daha önce geçtiğimiz evet, konuşmalardan yıllarda. Konuşmalardan dolayı. Evet evet daha önceki programlarda da yapıların salt araştırma bünyesinde arşivlerde bulunan da yapıların işverenleriyle birlikte mühendisleriyle birlikte tartışıldı. Hatta yerinde gördüğümüz çeşitli... Programlarda hem salt bünyesinde hem bizde Cenk'te birlikte gidip gördüğümüzde açık radyoda da açık mimarlıkta da konuştuğumuz programlarda 26 Kasım'a kadar devam ediyor. Hazır sergi de yeni açılmışken hem bir bahsetmeye başlayalım hangi projeler var nereden çıktı uzun süreden bir gündemimizde olan bir sergiydi bu ne görüyoruz sergide gibi ben hani en <gülüyor> temel sorun. <gülüyor> evet evet onunla açmış olayım ee, İşveren Sergisi evet bir süredir gündemimizdeydi bunun. İki tane tetikleyici sebebi olduğunu söylüyorum her yerde sorulduğunda. Birincisi ODTÜ arşivi. ODTÜ arşivi, altı Behrüs Çinici arşiviyle birlikte 2015 yılında SALTA gelen ve dijitalleşmesi de tamamlanmış şu anda SALTA'yı incelenebilen bir arşiv. Belki en kritik özelliği... Daha doğrusu en kritik özelliği mutlaka her bakan için değişecektir ki arşivlerin en değerli yanı bu. Buna bir mimarın, bir sosyoloğun, bir müzisyenin bakması mutlaka okunmasında çok farklılıklar sağlıyor. Bizim de her şeyi açık erişimde tutmamızın en temel sebebi bu. Sadece belli bir zümrenin eli altında ve yorum altında olmasın diye bizim bir bakıma kritik bulduğumuz bir ilişki biçimiydi. Bu arşivde çok fazla çizim var. Çok da belki hani arşivi neredeyse fetişleştirebilecek kadar ince çizim var. Çinicilerin ne kadar büyük bir özenle ve ne kadar büyük bir dikkatle o projeyi götürdüklerine şahitlik etmenizi sağlayacak. Ama diğer... Grup belge ise sahada olan her şeye dair e, alınmış notlar, dilekçeler, yazışmalar ve bunun çoğunlukla e, muhatabı olan yönetim e, ve bu yönetimden de kendi anılarında da e, çok detaylı olarak hep e, çinicilerle işbirliğinden e, bahseden e, rektör e, o dönemki e, Kemal Kurdaş bu e, iki şeyi açığa çıkarıyordu. Bir tanesi Belli bir presizyona erişmek için yapılan inat. Bunun bir, bu açıdan bir mimarlık dersi olduğunu düşünüyorum o çizimlerin. Diğeri de bir ortamın yani öyle bir kampüsün bugün çeşitli sebeplerle istersek daha duygusal olarak istersek mimari bir yaklaşımla diyelim takdir etmemize vesile olanın bir iletişim. ...içerisinde kurulan ortam... E, ...olması... E, ...bu açıdan çok kritik... E, ...ve... hani ...bizim için bir yön gösteren e, bir arşivdi... ...her zamanda elimize aldığımızda... E, ...belgelere bu gözle... ...baka baka belki artık hatta biraz... ...kendi adımıza... E, ...başka bir e, deformasyona gitmiş olabiliriz ama... E, ...dolayısıyla o arşivini... E, ...bu konuyu tartışmaya... ...açacak bir düzlemde yani sadece... E, ...mimarlarının... ...üretimiyle değil... E, ...işverenin de mekan üretimine olan e, katkısı ve bu asla mesleki olmak zorunda değil. E, biz uzmanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda değiliz. E, ama bunların birbiriyle e, nasıl konuştuğunda nasıl mekanlara erişebileceğimizi... ...daha net değerlendirmek ya da e, belki daha farklı değerlendirmek gerekiyor. E, i̇kincisi de Türk O da e, özellikle yazlık e, Şehirinin kolonisi sergisini çalışırken... Karşımıza çıkan bir karakterdi ee, Çok bahsettik Burada demin bahsettik ee, Aktörler e, Artur e, Kendi döneminde Yarışmayla verilmiş bir takım projeler Çok genç e, mimarlara Teslim edilmiş e, projeler e, Özer Türk'te Aslında bir e, sermaye e, Sahibi Bildik e, işveren Sınıfından değil bir fikri olan ve o fikrin uygulanması için e, mimariyi de içine katan iyi bir ortam kurmaya çalışan kişilerden mutlaka çok başka özellikleri var biz e, bu tarafını yani kendisi bir mülki amir ama Hı -hı. yöneticiliğinin e, ortalarında belki başlayan sonrasında da e, yani görevi tamamlandıktan sonra da devam eden bu yönünü e, öncelikle Merkeze alan ama onun dışındaki çalışmaların yani bunun aslında nasıl bir karakter olmak demek olduğunu örnekleyen. Bu iki vaka üzerinden aslında bu sergi düşünülmeye başlandı. Ara ara konuşmamızın sebebi de buydu. Sonrasında da farklı dönemleri, farklı şehirleri ama daha kritik olarak farklı işverenlikleri temsil edecek. ...başka pozisyonlar dahil edildi. Yani burada şunu söylemek gerekiyor. E, i̇şveren sergisi... ...belki Salt'ta... ...çok da benzer bir sergi yok. Yani bu kadar e, mimari... E, ...belgelerin... E, ...asıl iletişim aracı olarak... ...kullanıldığı e, yapıların... ...hatta bir sergi yok. Daha öncesinde aslında. E, ancak... ...belki bir... ...örnekleme... E, ...yöntemini tekrar ettiği... ...söylenebilir. Hı hı. E, kritik olabilecek e, pozisyonları... E, ...seçerek... ...asla onları... E, ...en doğru, en açıklayıcı... ...en kapsayıcı, en... E, ...aşılmaz pozisyonlar... ...konumuna getirmeden... E, ...işverenlik meselesinde... ...farklı soruları... ...yani peki e, bir özel işveren... E, ...nasıl olabilir... E, ...ya da aslında... İşverenle mimarın dost olduğu bir ortam nasıl olabilir? Ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işveren olması her zaman aynı şeyin üretilmesi mi demektir? Gibi çok belki temel ama uyaran olacağını düşündüğümüz sorulara karşılık gelecek. 7 pozisyonun bulunduğu bir seçki. 8. pozisyonda hem bir haritayla hem de onun içerisinden bazı örnekleri yine arşivden derlenen belgelerle ortaya çıkaran Osmanlı'da İstanbul'unda kadın bani yapıları bölümü. Yani bu belki bir sekizinci pozisyon ama karşı pozisyon da değil içinde bulunulan ve konuşulan mimarlığın özellikle Türkiye Cumhuriyeti dahinde 20. yüzyılda konuşulanın Öncesi de olduğu aynı koşullarda incelenemeyecek olsa da yani mekan üretme için bir takım becerilerin daha önceki dönemlerde de tabii ki mevcut olduğunu hatırlatmakla ilgili. Burada kadınların özne seçilmesi biraz mitik olan bazı karakterleri ilk başta düşünmek sonra da bunun aslında daha yaygın bir iş olduğunu hatırlatabilmek için yapılmıştı. Ee, Ali Saymülgen arşivinden derlenen belgelerle de e, bence en kritik olan tarafı e, haritanın yaygınlığı bir ya yani harita olması ve bunun bir e, şehir ölçeğinde e, bakılabilen bir şey olması. E, ...ikincisi bu işverenliğin işveren niye dair bilgilerin çok daha az e, ortada olmasına. ...dair bir uyarı. Yani bunların e, araştırmalarının daha az yürütülmüş olması. Üçüncüsü de Ali Saim Ülgen aracılığıyla bir 20. yüzyıl halini... ...yani bu sefer 1940'lar, 50'ler hallerini... E, ...yani yine Türkiye Cumhuriyeti içerisinde... ...belki diğer vakaların e, az öncesi, az, o, az sonrası zamanlarda... ...nasıl bir konumda ve e, anıtların onlara nasıl bir yaklaşımla... Bir ...Ali Saim e, tercümesiyle tabii ki e, baktığını... E, göstermeye çalışan bir bütün parça aslında. O da bir sekizinci pozisyon denebilir sergi içerisinde. Evet hem bir sekizinci pozisyon olarak duruyor hem de serginin bütün bir duvarını kaplayan devasa da bir İstanbul haritası. Bu arada şunu da hatırlatmış olalım. Sergiyi gezip gördükten sonra şahane haritadan bir tane edinmenizi de öneririm. Masanın üzerinde şu anda duruyor. Onun dışında da 1930'lardan 2010'lara devasa da bir ölçeği ve çeşitli şehirleri de kapsayan da bir seçkisi var. Çanakkale, Denizli, İzmir, İstanbul özel kesiminden kamu kesiminden çok çeşitli bir dizi yapı temelinde mimar ve işveren ilişkilerini inceliyor. Üzerinden tekrar geçersek Ottü Kampüsü, Makbule Atadan Villası, Denizi Basma ve Boya Sanayi Fabrikası ile Yahşi Bey tasarım çalışmaları yapısında içeren bir seçki bir bu. Bir de Salt Galata var. Salt Galata mekan içerisinde değil, bina genelinde o dönemdeki kayıtları da dayanarak yani yeniden kullanım projesi kapsamında Salt Galata yapımı esnasındaki kayıtları da içerecek ve bir takım eskizleri içerecek şekilde bütün binada ...duruyor mekanın içerisinde yer almıyor. Ee, evet yani... bu ...hani kapsamı üzerinden... ...konuşmak... ...çok belki de doğru değil. Çünkü bu... bu ...ansiklopedik e, hı hı. bir sergi değil. Yani... ...genelde galiba... E, ...sergi tutumları üzerine de... ...konuşabilmek gerekiyor. E, bu örneklendirmeler... E, ...tesadüfi olmamakla beraber... Bir açığı kapatmak üzerine yapılmıyor. Hakikaten her birinde bir soru daha tetiklenebilir mi diye yapılıyor. Ortaya çıkardıkları da genelde itiraf etmek lazım ki asla o serginin 2-3 aylık zamanı içerisinde değil çok uzun vadede dökülebiliyor. Yani bu haritayı biz mesela Melike Sümertaş'la çalıştık. Bu harita... Tamamıyla bir başlangıç yani bu hani Melike'nin ne yapabileceğinin ötesinde başka e, kimlerin de şekilde katkıda bulunabileceği ve tartışmayı canlandırabileceği üzerinden. E, bu bakımdan da hani bu kapsayıcılığına e, özellikle vurgu yapmak belki gerekmiyor ama bizim aradığımız pozisyonların biri mesela yarışma ile yürütülen projeler. E, ve Biz bunu PAB'la e, çok detaylı bir şekilde çalışabildik hani bu biraz bu ortamların da oluşturulması ve o sırada belki de aklımıza gelmemiş bir sürü soruyu birlikte sormakla da ilgili. Ee, o yüzden de üretim sürecinde e, çok fazla e, katkı var. E, tabii ki hani bu katkıların hepsi e, tek başına bir bilgiyi oluşturan katkılar. Hani onlara o gözle bakmak gerekiyor. E, birlikte duruşları da birbirlerini tamamlamak ya da birbirlerine e, karşı gelmek e, üzerine değil. Ee, ancak bir şeyi yani özellikle sergilerin e, en kritik e, durumu muhtemelen çok fazla katmanı bir arada bulundurmak üzerine. Yani OTTÜ'de e, müthiş eleyerek seçilmiş bir e, aslında e, proje e, takımı var e, görebileceğiniz. E, onun arkasında e, olan asıl yazışmaları e, biz çok seçerek yine oraya yerleştirdik sergi mekanında çift dili okunabilir halde ama bütün yazışmalarda bir yerde duruyor çünkü bunu e, belki de hani e, arşiv içerisinde incelemektense eline alıp bakmak isteyecek. Mutlaka bir kişi olacak ve hani serginin her zaman çok farklı e, niyetleri ve merakları olan e, kişilerin çok farklı şekilde kullandıkları yerler olduğunu akılda tutarak herkese hizmet vermek anlamında söylemiyorum. Hep hani bir havasını alıp e, bakmanız da mümkün. 2 çok e, kritik ederek bakmanız da mümkün üç e, çok çalışarak bakmanız da mümkün e, bu o açıdan yoğun bir sergi yani kapsamlıyı belki böyle söylemek yerinde olabilir gerçekten çok uzun vakit geçirilebilecek ki o anlamda da çok tipik e, değil aslında dediğim gibi daha önce Salt'ın e, belki yapılı çevreye dokunan çalışmaları bakımından. Evet bu arada ilk açılışta seninle karşılaşıp konuşurken söylemiştim. Hani bu kesinlikle birkaç kere gelinip uzun süre vakit geçirilmesi gereken bir sergi diye. Bir yandan şu da var daha önceden sergilerle konu ettiğiniz ya da konuşmalarla konu ettiğiniz ya da zaten arşiv bünyesinde salt araştırma bünyesinde hepsi olan bir arşivi başka... Profillerle ve her birbirinin, birbirinden farklı şehirlerde, farklı ölçeklerde, farklı zamanlarda ve farklı işveren mimar ilişkileriyle birlikte tartışmaya açıyorsunuz. Hani esas Sivri mesela bir yandan Cengiz Bektaş'ın çocukluk arkadaşı, evini de yaptığı bir karakter, çok farklı bir ilişkileri var. Bir yandan Kemal Kurdaş senin de söylediğin gibi bizim daha önce Cenk'le OTTÜ'de çektiğimiz OTTÜ programlarında çok bahsettiğimiz çok ilginç bir işveren profili mesela. Kemal Kurdaş olmasaydı OTTÜ olmazdı her zaman söylenen bir meseledir. Bir yandan mesela Osmanlı'da kadın baniler çok farklı bir işveren profil. Hani bildiğimiz Osmanlı İstanbul'una biraz da buradan bakılan hem de bir yandan devasa bir duvar haritası üzerinden okunan çok farklı projeleri, çok farklı işveren profilleriyle birlikte de tartışmaya geçiyor. Bir yandan şu da söylemeye değer ve önemli bulduğum bir başka mesele. Daha önce de sizin programlarınızda panellerle çokça aslında işlediğiniz ve Ufaktan gündem ettiğiniz diyeyim bir meseleydi aslında. Mesela denizdeki oturumlarda mühendislerle, işverenlerle, mimarın kendisiyle, elektrik mühendisleriyle birlikte tartışılan bir ortam vardı. Daha önce başka çeşitlerde işvereni yine konu ettiniz kendi oturumlarınızda. Hani bir şekilde zaten bu vardı ama hepsini bir arada ve bu kadar farklı aslında değişkenlerle demeyeyim de düzlemlerle birlikte bakıyor olmak aslında çok da büyük bir tartışma ve düşünme düzlemi sunuyor. ...diyebiliriz bu sergi Evet, yani Denizli'deki programda o iyi bir çakışmaydı. Ee, biz o programı e, Işıl Uçman altınışık ve Burak altınışıkla ve ...Veber Atmanlıklı ile birlikte çalışmıştık. E, onlardan gelen önerinin e, işveren üzerinden olmasına... ...ben hatta hafif gülümsemiştim. Biz bunu çalışıyoruz ve bir sergiye dönüştüreceğiz. Dolayısıyla onları e, mesela Esat Sevri e, programında... E, Mekandan destek verebilecekleri için e, davet etmiş olduk. Bu biraz böyle araştırmalar küçük küçük e, birbiriyle demek ki belki bu zamanın gerektirdiği konular olduğunu da söylemek lazım. Ama diğer bir e, önemli vurgulanması gereken şey de e, hem bu eski programlar var hem de e, sergi süresince aslında söylediğin anlamda bir tartışma düzlemi olarak görüp e, bunların içerisinden Konu edilebilecek e, başlıkları farklı biçimlerde e, tartışmaya açan programlar yapıyoruz. E, burada da ilk etapta bir e, açılış aslında programında e, Garanti Bankası adına o dönem e, çalışan birisiyle e, Salt'ın e, o dönemki kurucu direktörüyle ve e, Salt Galata yapısının mimarıyla bir araya gelip onun nasıl bir süreç olduğunu konuştuk. Belki o eskizlere bakmanın. Bir diğer yolda gidip hani o konuşmayı tekrar dinlemek olabilir. Birkaç tane böyle devam edeceğimiz program var istersen hatırlatabilirim. Bir hatırlatalım. İlk iki program çok keyifliydi ve ben kaçırdığıma çok ayıflandım. Ama buradan da duyurmuş olalım. Salt'ın oldukça aktif YouTube hesabından ve sosyal medya kanallarından bunların kayıtları yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta bir mihrimah Sultan Külliyesi turuyla birlikte Salt Galata'yı mimarı Han Tümertekin'le birlikte sürecini konuşmuşlardı. Bir oturum daha yapılmıştı. Ee, yani yapılacak birkaç buluşma var. Ee, 20 Ekim'de Emre Senan e, gelecek. Ee, kendi Yahşi Bey çalışmalarını yürüttüğü e, yapının ile birlikte. Nevzat Sayın'la birlikte. Ee, bu Kadın Baniler Haritasının e, tartışıldığı bir program oldu. Ee, Murat Güvenç, Çiğdem ve Melike Sümertaş'ın katıldığı. Ee, onunla bağlantılı bir iki program daha var. Biri e, Şirin Hamade'in e, bu zamanlarda özellikle çalıştı ve bu çeşmeler meselesine biraz daha e, incelik getirebilecek e, hmm. bir konuşma. E, diğeri yine bir yerinde inceleme e, programı. E, Muzaffer Özgüleş bize e, Gaziantep'ten gelip eşlik edecek Gülnüş Valide Sultan ha. çeşmelerini e, birlikte incelemek için. E, bir de henüz tarihi kesinleşmeyen hatta belki de e, serginin sonrasına dahi alınmasında e, sakınca olmadığını son zamanlarda konuştuğumuz bir... <gülüyor> Öğrenme mekanları e, diyoruz şimdilik kendi aramızda. E, bir küçük e, program düşünüyoruz. Sergi içerisinde kritik bulduğumuz bir şeydi. O yüzden hem OTTÜ'yü hem e, bir e, lise yarışmayla yapılan ve evet. e, elde edilen bir liseyi... E, ...hem de Yahşi Bey çalışmalarını konu etmek istemiştik. Biraz sergilerde böyle geçişlere de e, bakmak yerinde oluyor bence. bir Eğitim yapılarının e, oluşturduğu bir... E, ...gruptu bunlar. E, doğrudan bu konuları ele almadan... E, ...öğrenme mekanları dememizin sebebi de... ...biraz bu eğitim üzerine olan vurgunun... E, ...zaten Otcu'nun kendi içerisinde de gördüğü... ...o çok modern, e, sert e, tavrının ötesinde... ...bizim en azından saltta içinde bulunduğumuz halde bile... E, ...çok rahatlıkla ifade edilebilen... O ...dönüşen mekanı da biraz anlamak... E, ...zaman içerisinde bizim nerelerde öğrendiğimize de... ...dokunabilecek... Hem belki eğitim tarafını hem mimarlık tarafını diyeyim, hem de tarih tarafını ilgilendirebilecek bir küçük program hazırlıyoruz. onda da Pınar Gökbayrak ve Müge Cengiz Kan'la çalışıyoruz. Sanıyorum herkesi toparlamak adına aralıkta gerçekleşecek. Sergi bittikten bir süre sonra gibi gözüküyor ama tarihlerini hep Salt'ın sayfasından saltonay.org'dan ya da sosyal medya hesaplarından takip etmek mümkün. Belki sizin oturumunuzdan sonra tekrar bir araya gelip tartışabiliriz. Zira şunu da hatırlatalım... Daha önce Denizli'de Cengiz Bektaş arşivinin salta devredilmesinin ardından Çincilerin altı ve Behruz Çinci arşivinin yine salta devredilmesinin ardından Ankara'da, Ottü'de programlar gerçekleştirmiştik. Hatta senin daha önce bahsettiğin Işıl Uçman Altınışık ve Burak Altınışıkla birlikte tüm işverenlerin, mühendislerin, mimarların bir araya gelip bir Cengiz Bektaş yapısında oturup tüm yapıların <gülüyor> aslında sürecin, tüm bileşenler olarak tartıştıkları programı da daha sonra kayıtlarla birlikte buradan yayınlamıştık. İşveren sergisinin ardından da Tüm herkesin bir araya toplandığı oturumdan sonra da belki yine burada bir araya gelip konuşuruz ya da kayıtlardan dinletiriz diye de bir not bırakmış olayım. Bu arada şunu da ben tekrar söylemek istiyorum. Arşive gittiğiniz noktada bir noktada ben de işveren ilişkilerini kaçırır oldum. Yine Çinicilerin çizimlerine hayran kalmaktan öyle özenilmiş bir takım paftalar var ve öyle güzel çizimler var ki bir noktadan sonra şeyi de kaçırabiliyorsunuz. Gerçekten hani tabure detaylarına kadar çizmişlerdi. Tabi tabii hani. Yine bu sergi kapsamında şunu da tekrar etmekte ve tekrar tartışmakta belki fayda var. Bugünün işveren profili vardır mimarların karikatürize ettiği ama Ottö'de gerçekten Kemal kurdaşı olmasaydı... ...belki de yine Çiniciler de olmasaydı ama belki de böyle paftaları bugün burada izlemiyor olacaktık... ...ya da Ottö'de bunları göremiyor olacaktık diye belki de tekrar bunu tartışmak gerekiyordur yani. Fakat yine de söyleyelim hem çok uzun zaman geçirmek gerekiyor hem de çizimlere hayran kalmamak elde değil... Gerçekten çok kıymetli bir arşiv var. Videolar, röportaj çalışmaları, dev duvar haritaları, paftalar, çizimler, kesit çizimleri, plan çizimleri, detay çizimleri. Hatta ODTÜ'deki tabureler tekrar üretildi değil mi? Yok tekrar üretilmedi. Onlar e, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden ödünç alındı. Öyle mi? Evet. Ha, bir de böyle macerayla gelip e, evet, tabureler. E, bütün e, zaten sergileri genelde derlemek biraz öyle ...çok kişinin gönülünün katkısına borçlu oluyoruz. Onun için de mimarlık fakültesine e, teşekkür ediyoruz. E, bu sergi süresince iki tane tabureyi... ...bizim sergide çizimini e, sergilediğimiz tabureleri bulamadık... ...anladığımız kadarıyla artık şeyde e, fakültede yok. E, ancak o dönemden olan e, iki tabureyi ödünç aldık. Evet hali yoğun bir sergi. Hakikaten böyle az bir alana... Çok fazla bilgi içeren bir sergi, tüm dinleyicilerimizin de uzun geniş bir vakitte çokça arşivlere dalıp seyir defterini kurcalayıp Kemal Kurdaş'la Çincilerin harika mektuplarını böyle okuyup keyifli vakit geçirmelerini dileriz ve öneririz diyelim. Sergiyi tekrar hatırlatmak gerekirse Saltık Adası açılan işveren sergisini 26 Kasım tarihine kadar görebileceksiniz. 20 Ekim tarihi de ilk sanıyorum ki programın kamusal evet, programın programı tarihi olacak. Devamı içinde saltın duyurularını takip edebilirsiniz. Daha önceki bizim arşiv vesilesiyle ve arşivin devredilmesi vesilesiyle tüm bu işveren ilişkilerinde hem konuştuğumuz hem yerinde gözlemlediğimiz kayıtlarla da aktardığımız programlar için açıkradyo.com.tr adresinde kayıt arşivinden ve açıkmimarlık.blogspot.com adresinden geçmiş program kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Sürenin sonuna geliyoruz. Başka eklemek istediğin ...duyurun, notun varsa? Hayır, e, ama hani görülen her belgenin aslında saltresearch.org'da erişilebilir olduğunu söylemek lazım. E, salt'a ait olan e, belgelerin e, arşiv dolayısıyla e, birazcık da bunlar aslında küçük e, dolaşımlara... ...dediğim gibi uzun vadede e, başka sonuçlarını göreceğimiz dolaşımlara vesile olur diye genelde sergileri derlerken. <gülüyor> evet evet, hani bunu bir tartışma düzlemi olarak alıp nelere vesile olacağını görmek gerekiyor... Galiba evet. sergisi için söylenebilecek en güzel son söz de olabilir gerçekten. Evet, teşekkür ederim. Davetiniz ben teşekkür için teşekkür ederim Meriç. Açık mimarlı Dinlediniz Salt Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Önerle birlikteydik. Ben Yağmur Yıldırım, Teknik Basada Barış Demirel'e ile teşekkür ederiz. Kapatırken böyle hayli yüksek biz devam ederken parça arasında dinleyemediğimiz yine Meriç'in bizim için seçtiği parçalarla veda edelim. Little Box's, Pete Seeger'dan. İyi günler, hoşça kalın.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 one, and a blue one, and a yellow one, and they're all made out of tikki tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, and they all got put in boxes, little boxes, all the same. And this doctor, The Sanders Açık mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köl. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun